Adalar programından herkese merhaba. Bugün atölyede ben... Atölyede... <gülüyor> atölyede çalışması yapacağız. Stüdyoda Derya Tolga'yı. Merhaba ben Asu Aksoy. Gerçekten atölyede... <gülüyor> Gerçekten atölye çalışmış. Çünkü konuğumuzla ben o şekilde <gülüyor> tanışmıştım. Şimdi onu e, takdim edelim önce. İlhami Alkan Olsan. Hoş geldiniz İlhami Bey. Gerçi bana bey demeyin dediniz ama biz yine de dedik. <gülüyor> İlhami Bey ile ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde yerel savunuculuk okulunda tanıştık ama Adalı olduğu için kendisi de Böyle bir e, e, özel alandan e, ne diyelim e, esasında kent hakkını belki bunun üzerinden konuşuruz. Çünkü izninizle ben sizi e, birazcık e, bilgilerinizi vereyim dinleyicilerimize. Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldunuz. Brüksel'de e, yüksek lisans, arkasından doktora var. Doktora sonrası İngiltere. Sonra Heybeli'ye e, gelene kadar İngiltere'de kalıyorsunuz. Arada İsveç'te var sanırım. <gülüyor> evet. İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası hukuk dersleri e, verdiniz. 2017 yılının ortalarında yine İsveç Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bağlı Wallenberg Uluslararası Hukuk Araştırmaları Enstitüsü'nün danışmanı olmak üzere İstanbul Üniversitesi'nde görevinizden istifa ettiniz. Halen de bu görevi sürdürmektesiniz. 2007 yılında Heybeliada'ya geliyorsunuz İngiltere'ye bırakıp ve de sizi bir yer kalbinizden vuruyor galiba. Evet. Heybeliada'daki o güzel eviniz. Evet. Yani Neden? 2007'den beri de Hebel'de şey ikamet ediyorsunuz Değil mi? Bir aşk hikayesi gibi bu Evet aslında öyle olduğu söylenebilir Aslında bir grup aşkı da denilebilir Çünkü eşim de aşık oldu Şimdi kızlarımız da çok seviyor Evet 2007'de başlayan Halen devam eden hatta artarak devam eden Bir aşk hikayesi diyebiliriz Aslında 20 senelik bir yurt dışı deneyiminiz var Değil mi? Yani böyle bir uzun evet, bir süre Farklı ülkelerde olunca... evet, Belçika, İsveç e, İngiltere gibi farklı ülkelerde yaşamak anlamında yani bir, birkaç yıl şans sürelerle. E, toplam 20 yıl işte Avrupa'daki farklı ülkelerde yaşadıktan sonra e, bir internette şu anda satın aldığımız, oturma şansına sahip olduğumuz evi gördük. E, Türkiye'de yaşamak nasıl olabilir diye düşündük. Geldik gördük ve gidemedik. E, evi alamadık önce bir, bir yıl kadar çünkü fiyatlar artmıştı ancak hey bile o kadar çok yani hoşumuza gittik biz burada yaşarız yaşa daha mutlu oluruz diye düşündük ve önce ne iş yapabiliriz ne yapabiliriz diye düşünmedik ve hey bile ye yerleşmeye karar verdik bir ev kiraladık çok hoş bir ahşap bir bina kiraladık Sonra iş aramaya başladım. <gülüyor> ama herhalde sadece ev değildi değil mi sizi cezbeden? Başka bir şeyler de vardı yaşam alanınızı orada evet. seçmenize neden evet. olan. Ben aydınlıyım ee, ve gerçekten çocukluğum sokaklarda geçti, sokaklarda büyüdüm. İşte dersle ilişki minimum düzeydeydi. Ee, i̇şte o zaman tek çocuğumuz vardı Elsa. Şu anda yirmi yaşında ama geldiğinde ilkokul dörtteydi. Biz onun yani hem eşim hem ben eşim İsveçli. ...ikimiz de onun sokaklarda büyümesini istedik... ...sokaklarda oynaması ama... ...daha da önemliyse yürüyerek gidebilmesini... ...İngiltere'deki evimiz de öyleydi... ...okula çok yakındı... ...çok trafik olan bir kentte yaşadık... ...fakat e, evin fizik... Yani ...okul ile ev arasındaki mesafenin azlığı... ...bunu mümkün kılıyordu... ...fakat Heybeli'de... ...kızımız biz 10 saat görmüyorduk... ...çünkü şeye eve girmesini yasaklamıştık... ...okuldan geliyordu... ...çantasını atıyordu ve kayboluyordu sokaklarda... Sokağa çıktığımızda bir sürü insan hocam kızınız biraz önce şurada dedi, şurada yemek yedi bazen lokantalar bana fatura getiriyordu kızım arkadaşlarıyla yemek yemiş çay içmiş vesaire çok şey evet bu, bu tür yani çocuğumuzun gerçekten çocukluğunu yaşayabileceği bir ortam olduğunu düşündük. hatta bu düşüncede biraz aşırıya da kaçtık sanıyorum ikinci bir çocuk yapmaya karar verdik çünkü çok tereddütlüydük şeyden dolayı çok farklı ülkelerde gel git biçimde yaşıyorduk göçebe yaşıyorduk. Ama Heybeli'de biz ikinci bir çocuğumuzu isteriz diye düşündük ve küçük kızımız Roza Heybelada'da doğdu. Hmm. Yani aslında evet. burada bir böyle yaşanabilir kentle ilgili aslında sizin bir şeyiniz var. Ee, bir nasıl diyeyim arayışınız ve be beklentiniz ve bir duruşunuz var değil mi? Yani bütün bu evet. anlattıklarınız yaşanabilir kentler kavramından belki tekrar dönüp bakabilirsiniz kavramsallaştırabilirsiniz değil mi? Evet tabii ki bunda belki çocukluğumun aydın gibi sakin bir kente geçmiş olmasının etkisi var eşimin arabaların işgalinde olmayan bir ülkede doğmuş olmasının etkisi var İsveç'te küçük bir kente doğmuş Lund şu anda o üniversitede hoca kendisi çevre politikalar hocası ee, ...şu anda orada da yaşıyoruz... ...zaman zaman çünkü eşim hala orada... ...devam ediyor kızlarımız üniversitede... ...orada... Ee, ...bisikletle her yere gidiyor... ...yürüyemediğimiz her yere bisikletle... ...eğer mesafe uzaksa bisikletle gidiyoruz... ...hatta orada eşimin ailesinin yazlık evi var... ...45 km ileride... ...hemen hemen 3-5 arabayla karşılaşmanın dışında... ...hiçbir risk olmadan... ...o 45 km'ye bisikletle gidiyoruz... ...hafta sonu mesela o köydeki evde... ...geçirmeyi... Arabaların işgahinde olmadı. İnsanın merkezde oldu ama insan merkezci de olmayan. ya yani Bizim için şey de önemli. işte Hayvanların olması. Hmm. İşte ekolojik denge. Ee, örneğin bizim evimizin hemen yanında bir arsa gibi bir yer var. İşte otlar bitiyor. Birçok defa biz oradan işte yenilebilecek otları topluyoruz. Akşam yemeğimizi oradan yapıyoruz örneğin. E, bu arada çok da enteresan. Yani İsveç e, nitekim ...en iyi, ideal... E, ...kent yaşam hakkını... E, ...sağlamış... Şey, e, şey ...yani ülkelerden biri ve... E, ...biliyorsunuz e, bu... ...geçen hafta bir buçuk milyon öğrenci... ...eylemdeydi ve İsveç'ten... E, ...Greta'nın e, bir... ...ilk başkaldırısıyla başladı... ...bu da çok enteresan... ...en refah e, yerinden başladı... ...bu hare hareket... E, ...yani... Bizim kuşak gerçekten ve bizim kuşak öncesi bizler kişisel olarak da olmasak yani saymasak da inanılmaz bir kentlerin metalaşmasına taşını toprağın her şeyini satma üzerine böyle plan program yaptık. Şimdi çocuklarımız buna bir dur diyorlar. Çünkü gördüler ki kendileri kurban <gülüyor> olacaklar. İsveç'in galiba böyle bir de yapısı var. Duyarlılığı daha evet. fazla çevreye öyle mi demek? Belki evet yani bazı açılardan evet e, ancak İsveç sanayi e, e, yaşam tarzı vesaire uzaktan görüldüğü kadar mükemmel değil yani çok ciddi problemler var ve başka ülkelerde ciddi problemlere de yol açan bir ülke aynı zamanda mesela dünyada en çok kişi başına silah satan ülke İsveç hmm. Ee, araba üretimi çok yoğun olan ciddi ağır sanayisi olan belki ağır sanayisi şimdi Brezilya ya da Baltık Cumhuriyetlerine kaydırıyor ama İsveç bu anlamda cennet olan bir ülke değil Greta'nın başlattığı e, aslında uluslararası hukukta da düzenlerce işte, gelecek kuşakların hakkı hı hı. kavramını aslında bir anlamda temsil ediyor ama Tehlike aslında 10 yıl önce düşünüldüğü kadar uzak değil. Yani gelecek kuşakların bile meselesi olmayabilir. yıl. Dünyanın meselesi bizim kendi geleceğimiz. Yani şu anda yaşayan insanların 10 yıl ya da 20 yıl sonrasında ciddi bir biçimde riske girmiş durumda. Bırakın gelecek kuşaklarını çocuklarımız ya da çocuklarımızın çocuklarını bizim kendi geleceğimizde ciddi biçimde tehlikeye düşme. Bu anlamda uluslararası hukukta giderek artan bir biçimde... İşte right the future dedikleri gelecek hakkı, yani kendi geleceğimizin hakkını arama, talep etme ihtiyacı ortaya çıktı. Greta belki bu anlamda da evet. çok bir ihtiyaca denk düştü. Ama bunu bugünden inşa etmemiz gerekiyor kuşkusuz ve bu da tekrar bizi adalara getirecek. Yani sizin adaları seçmiş olmanıza getirecek. Aslında benim anladığım adaları seçerken siz demin de dediğim gibi yani yaşanabilir... Kent e, Yani adaları biz e, Nasıl daha iyi yaşanabilir Daha insan doğa ilişkisinin Dengeli ve bütüncül kurulduğu e, Bunun zeminini orada bulmuşsunuz e, Ve fakat bunun geliştirilmesi de gerekiyor kuşkusuz Tabii Çünkü ki. siz aynı zamanda yerel savunuculuk e, Dersleri de veriyorsunuz Belki şimdi hani bu yerel savunuculuk ...neyi amaçlıyor... ...adalar bağlamında belki bunu bağlayarak... ...ne düşünüyorsunuz değil mi? Evet aslında yerellik... ...benim akademik olarak uzmanlık... ...alanım değil ama... ...benim için şey çok doğal ya da... ...eşim için de aynı şey. Şimdi umarım... ...kızlarım da benzer bir yaklaşım içindedir. ya yani insanın... ...yaşadığı yere... ...yere saygı duyması... ...yaşadığı yere... ...den alması ama aynı zamanda vermesi korunması ama muhafazakar bir korumadan bahsetmiyorum. İşte farklı dengeleri, farklı ihtiyaçları, farklı canlı türlerinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını gözeten bir sorumluluk üstlenme. Benim aslında sizle bu program başlamadan önce yaptığımız kahve sohbetinde şey demiştim. Yani Türkiye'de geldiğimizde 10 yıl kadar önce bizi çok etkileyen durumlardan bir tanesi insanların çok fazla şikayet ettiğini. Herkes her şeyden şikayet ediyor. Bu bize çok ilginç gelmiş. Çünkü yapılan yani şikayet konu olan bir sürü mesele aslında birkaç insanın bir araya gelmesi ya da insanın tek başına hareket etmesi değiştirilebilecek şeyler. Fakat insanlar nedense sorumluluk üstlenmek yerine yaşadıkları yere ilişkin sorumluluk üstlenmek yerine. Bunun başkaları tarafından, işte hükümet tarafından, belediye başkanı tarafından, bilmem A idaresi tarafından çözülmesini istiyorlar. O bu bana çok şey geldi, bize çok tuhaf geldi çünkü bizim yaşamımıza dair bir şey, bizim yaşamımıza ve yaşadığımız yere dair bir şey. Bu anlamda bunun savunulması, geliştirilmesi bence çok, yani bir başkasına bırakılamayacak kadar önemli bir şey. Elbette ki idarecilerin yapması gereken şeyler var, ama bu bizim yapmamız gereken şeylerin olmadığı anlamına gelmiyor. Yani bizim yaşadığımız yere işte kendi çapımızda katkıda bulunmaya çalışmıştık. Örneğin işte evimizi restore ederken de aynı yaklaşımla çaba gösterdik. Bu ev bu ada için ne anlama geliyor? Bizim için ne anlama geliyor? Evin kendisi için ne anlama geliyor? Mümkün olduğunca bunlara saygı göstermeye çalıştık. İşte zamanımız el verdiğince, bilgimiz el verdiğince, bilmediğimiz zaman orada yaşayan insanlara sorduk. Mimarlardan çok daha... ...ciddi birikim sahip insanlar vardı... ...oralada yaşayanlar... Hmm. Ee, ...bu yani... ...herkesin yapabileceği bir şeyler var... ...ve bizim de yapabileceğimiz şeyler olduğunu görerek... E, ...evet yani... ...muhtemelen yerel savunuculuk dediğiniz şey... ...benim profesyonel olarak yaptığım... ...bir şey değil ama e, çalıştığım... danışmanın yaptığım... ...Rawel Wallenberg Enstitüsü'nün Türkiye'de de yürüttüğü... ...insan hakları kentlerinin... ...bir parçası olarak... E, ...insan haklarının yerelleşmesi... E, kentlerde yaşanır hale gelmesi çünkü kentlerin yaşanır hale gelmesi sadece insanlar açısından değil ama kentin haklarını da gözeten oradaki ekolojik dengeleri gözeten hayvanların haklarını gözeten bir yaşam alanına dönüştürme sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürme ve bunda orada yaşayan insanların hem hakları temelinde aynı zamanda sorumlulukları temelinde bir kent inşası hı hı. yapma Çünkü yani. kent aslında herhalde iklim krizi ...sürdürülebilir bir gelecek için anahtar e, mekan, yer, sosyolojik e, coğrafi değil mi? Çünkü e, neredeyse dünya nüfusunun artık herkes bunu söylüyor. Yani yüzde yetmişinin yaşadığı yerler, kentler. Çok büyük kentlerden söz ediyoruz... Ve eğer kentlerde biz bu e, sürdürülebilirlik meselesini tam da sizin anlattığınız gibi e, çözecek yaklaşımları hayata geçirebilirsek e, doğru adımları atmış olacağız. Evet mi? evet yani aslında paradoksal bir gelişmeden söz etmek mümkün sanıyorum. Bir yandan bir metropolleşmeye doğru bütün dünyada bir eğilim var. Bütün ülkelerde giderek büyük kentlerde yığılma, göç vesaire yaşanıyor. Bunu illa... ...yurt dışından göçler olması da gerekmiyor. İsveç'te de örneğin... ...Stockholm kentinin nüfusu ciddi biçimde arttı. Sadece dışarıdan gelen göçlerle değil ama... işte ...kasabalarda, kent, işte, köylerde yaşayan insanların da... Işte, ...iş bulabilme, sosyalleşme... ...hastaneler gibi... ...temel ihtiyaçtan asıl olarak... ...üniversitelerin kentlerde olması... ...kentleri çekim, çekim noktası yaptı... ...birçok insan için. E, ama aynı zamanda... Ee, bunun metropolleşme ve hatta kalabalıklaşmanın yarattığı bir kaçma eğilimi de var işte bir paradokstan hmm. söz etmek mümkün bu kaçma eğilimi ya o büyük kenti terk etmek biçimde ortaya çıkabiliyor örneğin adalarda da böyle bir şey gör, gözlemledim bu son on yılda İstanbul'dan adalara kaçan insanlar var evet. ee, bir de bir başka yolu belki daha zahmetli daha uzun ama çok daha verimli yolu belki Yaşadığın bölgede yaşadım, eğer metropolde bile yaşıyorsunuz, yaşadığınız bölgenin yaşan, yaşanılabilir bir yere haline getirilmesi konusundaki ısrar. Belki bu da çok değerli bir katkı evet. olabilir. Peki bu kentleşmenin olağan dışı hızı, ölçeği e, insandaki e, mutluluğa katkı sağladı mı? Bu geldiğimiz noktada. Ee, şimdi, yani bir e, kaçış varsa demek ki pek de mutlu değil herhalde. Evet aslında farklı gruplar için çok bir, herkes için genel bir çıkarım yapmak mümkün mü bilmiyorum ama daha eğitimli işte o üst orta sınıf insanlarda gerçekten mutsuzluğun çok ya çünkü zamanla yarışıyorsunuz büyükken çünkü başka bir tempo talep ediyor sizden ama işte iyi eğitimli, üst, orta sınıf ya da orta sınıf insanları rahatsız eden bir sürü şey örneğin yoksul insanlar, o büyük kente yeni geçmiş insanlar aynı şekilde rahatsız etmiyor. Bu anlamda metropolün belki çekici olan ya da ilginç olan özelliklerinden bir tanesi de birden fazla üstü, çoğu zaman birbirleriyle çelişen ihtiyaçları bir arada tutması. Bu anlamda hangi insan grubundan söz ettiğimiz de önemli burada. Örneğin Bizim, benim adını bile duymadığım bir sürü semt var İstanbul'da. E, muhtemelen asla yerleşmeyi düşünmeyeceğim. Ama orayı bir, çok hayatlarındaki en büyük başarılardan birisi olarak yaşayan insanlar da var. Yani bu, bu insanların ihtiyaçlarını anlamak, değer vermek de önemli eğer aynı kentte yaşıyorsak. Çünkü sadece bizim ihtiyaçlarımız merkezinde düşünebileceğimiz bir yer değil kent. Tabii hep birlikte zaten bu sürdürülebilirlik meselesini hep birlikte çözeceğiz. Yani şey siz adalara geldiğinizde tabii epey olmuştu en az bir on senedir yaşıyorsunuz. Evet. Ee, nasıl bir değişim izliyorsunuz? Yani bu işte yaşanabilirlik açısından adalar nereye doğru gidiyor sizce? İyiye mi gidiyor? Nereye gidiyor? <gülüyor> evet. E, yani iyiye giden şeyler de var. E, çok iyiye gitmeyen şeyler de var. E, adalarda bizim geldiğimizde... Yani diğer adaları çok iyi bildiğimi iddia edemeyeceğim ama Heybelada'da e, bu son on yılda İstanbul'dan özellikle yüksek eğitimli gelir düzeyi daha çok serbest meslek sahip olan gazeteci bir veya öğretim üyeliği gibi zaman açısından çok sıkıntılı olmayan insanların artan biçimde adalara taşındığını gördüm. Heybelada'da çok belirgin bu. Hatta siyasi kimliğini de değiştirdi büyük ölçüde örneğin biz geldiğimizde AK Parti çok daha güçlüydü bugün son seçimlerde 3. sırada AK Parti e, fakat e, bu tek başına bir olumlu ifade edeyim, ediyor mu bilemiyorum e, çünkü birlikte yaşayan ama bir arada yaşayan ama birlikte yaşayan insan grupları da ortaya çıktı yani insanların birbirleriyle ilişkileri daha güçlenmedi oysa Belki daha eğitimli insanların şey şansı ve sorumluluğu daha fazla. Bulunduğu yere sahip çıkma, bulunduğu yerin kültürü konusunda duyarlı olma. Kavgalı olmak yerine yani birbirleriyle, kendileriyle veya yaşadıkları yerle birlikte sorunları çözüm bulmaya çalışma. Ortak yönleri geliştirme, güçlendirme. Bu açıdan çok olumlu bir gelişme olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama bunda şeyin etkisi de var. Yani siyasi gelişim açısından... Ben ne yazık ki adalarda belediye seçimlerinde belediyecilikte ciddi hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Çünkü adalardaki belediye yönetimi son iki yönetimi bizim geldiğimizde AKP'den bir belediye başkanı vardı sanıyorum. O seçilemediği bir sonraki seçimde CHP'li bir eski kaymakam beyefendi seçildi. Sonra bir şu andaki... Ben belediyenin adaların işte korunması ve gelişmesi sürdürülebilir e, insani bir alan haline getirmesine çok ciddi bir katkıları olduğunu düşün, düşünmüyorum ne yazık ki buna hmm. bunu üzülerek evet. söylüyorum. Evet. Ee, yaşanan yerin ars olarak görülmesi işte yani ağacın sadece ağaç evet. olarak görülmesi insanların neredeyse yük olarak görülmesi. Belediyenin, belediye başkanlarının, kaymakamlarının ne, amirimiz gibi davranması. Ee, siyasi partilerin adaları e, savaşılacak ve galip gelinecek yerler olarak görmesi. Bunlar tabii son derece şey, e, yaşanılabilir yer olma konusunda cidden yardım etmeyen yaklaşımlar, algılamalar... E, ee, ben mesela şimdi, neden Heybelada beni cezbetmişti Diğer adalarda da eminim böyle yerler var. Mesela bizim sokağımızda bizim karşı komşumuz Ordu Mesudiyeli birisi Tavukları var Ve bizim küçük kızımız adada olduğunda Hemen her sabah bir iki tane yumurtayı naylon ve getirir bu bir şey olağanüstü bir şeydir ve büyük zenginlik çok yani ve bunu ne Londra'da bulabilirsiniz evet. ne İsveç'te bulabilirsiniz bu bunun de, bunun değerinin farkında olmak örneğin evet. bunu göstermek yani bunun gerçekten bu değerliği komşunuzu hissettirebilmek onun için bir şeyler yapabilmek bir aşağıda İngiliz bir kadın komşumuz var işte programlar yapan Mısırlı bir, bir erkek arkadaşıyla yaşıyor evet. hemen altında bir Kürt aile var Van bir tane cami var çok hoş bir tane kilise var bir tane sinagog var yani bir neredeyse sembolik bir hani barış içinde yaşamanın hmm. evimizden çıkıyoruz 15 saniye sonra orman içine giriyoruz. Kızım ormanın içindeki patikadan okuluna tek başına yürüyerek gidebildi ve anneannesinin İsveçli anneannesinin deyişiyle. Türkiye'nin bütün kabahatlerini eksiklerini kapattırabilecek kadar güzel bir yoldu. Dünyanın en güzel yol adını verdi ona. <gülüyor> ee, evet. Bu bu, bu bu değerlerimiz var diyorsunuz. Evet, ve bu değerleri nasıl daha da genişletebiliriz? Evet, bu sahip Herkesin çıkma, erişimini farkında erişimini olma. Evet. Sahip çıkma, farkında olma ve bunu geliştirme. Bunun için bir araya gelme. Birbirimizi acayip sevmemize de gerek yok ama birlikte aynı yerde yaşayan komşuların asgari evet. olarak birbirine göstermesi gereken saygıyı ve sevgiyi Göstermesi ve tabii aynı sevgi ve saygı yaşadığınız binalara, yere, ormana, kuşya kediye de göstermek. Evet. Yan yana olabilmek. Evet. Çok önemli. Birlikte çok iç içe olmak, olmak evet. da değil. Tabii yan ki. Yan yana olabilmek. Tabii ki. De, birlikte yani. olmak aslında işte demin program öncesinde de konuşuyorduk. Yani birlikte e, adaların bu değerlerini genişletmek, açmak, erişilebilir kılmak. Herkesin bunları sevmesini belki ve sorumluluk almasını sağlamak için birlikte çalışabilmek de lazım. Bunun içinde siz ilginç bir şey söylediniz. Dediniz ki herkesin iyi tarafından bir kamusal iyilik üzerinden konuşmak evet, dediniz. Biz, hoşuma gitti. Evet, bölümün. biz insanların ve yaşadığımız yerin iyi iyi taraflarına talip olduk ve şanslıydık muhtemelen biraz da. Ama gerçekten insanlar ve yaşadığımız yerler bize heybeladı da iyi taraflarını gösterdiler. Kamusal yararı merkeze alan bir ilişki kurmak, yaşadığınız yerle, yaşadığınız evle, bahçeyle, sokakla, komşunuzla, adaayla, kentle kamusal yarar merkezi bir ilişki kurmak yani insanın mutluluğu da bence çok, çok önünü açan ve destekleyen bir şey. Ben çok değerli olduğunu düşünüyorum kamusal yararı. Aklıma şey geldi, İlhan Tekeli'nin çok güzel bir açıklaması vardı. E, yerel köktür diyor. Deneyimle gelir, bu çok zengindir diyor. Ee, yerelin vizyonu olması çok önemli diyor. Ee, yani belediye başkanının vizyonunun olması çok da önemli değil diyor. Evet. Bu yerelden gerçekten e, zenginliğinden faydalanmak, beslenmek. Çok önemli, beslenmek. Evet. evet. Ya hmm. hiçbirimiz doğruyu tek başına temsil etmiyoruz, tekiline sahip değiliz. Farklı tecrübelerin içine dahil edildiği ve bunların bunlardan yararlanıldığı bir hayat kurgusu bence çok şey, çok keyifli olurdu. Ve çok mutluluk verici. Evet. <gülüyor> çok güzel. Evet programımızın sonuna geliyoruz acaba son bir söylemek istediğiniz var mı özellikle biliyorsunuz dünya mirası adalar UNESCO'ya girebilmek için çalışıyor bir girişim grubu olarak bu konuda var mı? Çok az vaktimiz kaldı. Yarın evet, ya ben e, çok çok değerli buluyorum bu çabayı. E, yani eminim UNESCO ya eminim UNESCO'ya, UNESCO'nun kabul ettiği bir adaların korunması da bir anlamda uluslararası bir korumanın güvencesi altına alınacak da çok anlamlı bir girişim bence. Teşekkür Peki. ederim bu çabanız için. Peki. E, Konumuz İlhami Alkan Olsan'dı. Esasında bir program daha yapmak isteriz. İnsan hakları, kentleri uygulaması da belki anlatırsınız bize. Bu arada destekçimiz Peykan Gençoğlu'na ve Teknik Masa'da Selahattin Çola çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere diyoruz. Ama bizim bir Facebook, Twitter ve Instagram sayfamız var. Oradan hem İlhami Bey'le yaptığımız şimdi programı da koyacağız. Onları takip edebilirsiniz. Eski podcastlerimizi ve tüm öneri, destek, eleştiri. Aynı zamanda bu sayfalarda adalarla ilgili çok sıcak, somut sorunlar da evet. paylaşılıyor. Bunlarla da ilgili görüşleriniz bizim için çok kıymetli. Eski fotoğraflar, yeni evet. fotoğraflar, Hep anılar. Evet, evet. Bunları paylaşarak aslında tam da bu mutluluğu yakalamak için birlikte de çalışmak. Çok güzel. Zeminler. Tabii sorunlarla beraber paylaşıyoruz. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Adalar hepimizde. Evet. Hoşçakalın.